Arkası yarın. Mavi Tren 4. Bölüm Yazan Agatha Christie, çevirerek radyoya uygulayan Sevinç Sever, yöneten Uğur Atakan, efektör Mas Çakar, oynayan sanatçılar, anlatan Demet Tan Tuğ, Celile Celil Etoyan Uysal, Grey, Alev Gürzal, Herkül Puaro, Bekcan Koşar, kontrolör Ergun Özcan, komiser. Bilgez Amerikalı milyarder Van Elden'in yaşamdaki tek amacı kızı Ruth'u mutlu görmektir. Oysa Ruth, kocası Derek'i sevmemekte, Derek'le evlenmeden önce aşık olduğu ama babasının evlenmesine izin vermediği Count de la gizli gizli buluşmaktadır. Bu arada Derek, metresi Murray'den Karısırın ayın 14'ünde eski sevgilisi Comte de la Paris'te gizlice buluşacaklarını öğrenir. Soylu ama parasız bir aileden gelen Bayan Grey, 10 yıl hizmet ettiği hasta patronu Bayan Harfield ölünce ondan kalan mirasla ilk iş olarak bir dünya turuna çıkmayı tasarlar. Böylelikle Bayan Grey de ayın 14'ünde Nice'e gidecek olan mavi trene biner ve orada Bayan Catherine ile tanışır. İşte burası kompartmanım çift Diğer bölmede o da hizmetçi meyzin oturuyor Londra'da Victoria Garı'nda gördüğüm zayıf kadın değil mi? Hı hı. Kucağında sıkı tuttuğu da sizin valiziniz olacak Kırmızı deriden üzerinde baş harfleriniz yazılı bir valiz <gülüyor> Bildiniz. Laf aramızda valizin içinde en değerli mücevherlerim bulunuyor hı. Neyse bize duymasına imkan yok Kompartmanlarımız içeriden sürgülüyor Sizi dinliyorum Evet e, Ortada çok sevdiğim bir erkek var Canım gibi sevdiğim bir adam. Çocukluk arkadaşım. Ama babam bizi ayırdı. Evlenmemize engel oldu. Şimdiki kocamla evlenmiş olmamın nedeni bu işte. Ya. Yeah. Kocam son derece kaba ve duygusuz bir adam. Anlatamayacağım kadar mutsuz bir yaşam sürüyorum onunla. Anlıyorum. Çok yazık. Ee, bir süredir sevgilimle gizli gizli buluşuyoruz. Hmm. Konunun beni üzen yanı. Babama yalan söylemiş olmam. Zavallı babam. ...beni Derek Catherine'den boşamak istiyor... ...ama şöyle sevgilimin kollarına doğru gitmekte olduğumu bir bilse... ...beni deli yerine koyabilir. Özür dilerim ama... ...böyle bir yargıyı pek de yersiz karşılamazdım. <gülüyor> Haklısınız Catherine Gray... ...ancak geriye dönüş yapmam artık imkansız. Neden? Çünkü sevgilim beni sabırsızlıkla bekliyor... ...gitmezsem çok kırılır. Yok canım... ...erkekler böyle ufak şeylerden kolay kolay kırılmazlar. Beni korkak yerine koyacaktı. Sanmam. Aksi halde büyük bir hata işlemiş olacaksınız... Bak, teniz henüz erkenken vazgeçin bu buluşmadan Nasılsa boşanıyorsunuz Ne yapacağımı bilemiyorum bir türlü Londra'dan ayrılalı beri bir kabus yaşıyor gibiyim Başımda büyük bir felaket dolaşıyor sanki Alt edemeyeceğim bir felaket Beni deli sanacaksınız ama kaçınılmaz bir tehlikenin pençesinde hissediyorum sakin kendimi olun, Sakin sakin <gülüyor> Bu tür düşünceleri de silin kafanızda Paris'e vardığımızda babanıza bir telgraf çekersiniz Hemen yanınıza gelir A Dur, babamı yanıma çağırmam en iyi çare olacak Onu bu kadar sevdiğimi bilmiyordum ben neyse, neyse, çok daha iyiyim şimdi Dinlediğiniz için size sonsuz teşekkürler Artık kendime hakim olmaya çalışacağım Demek ki içimi dökecek birine ihtiyacım varmış Bu ihtiyaca çok iyi giderdiniz Bayan Grey Size çok şey borçluyum Size yararlı olabildim seni, mutlu bana Bak oh, hep ilerlemiş İzninizle ben de kompartımanıma döneyim Güle güle Bayan Grey Hoşça kalın. Yardımlarınız için teşekkürler Hoşçakalın oh, Sonunda Paris'e vardık Burada perona inip biraz yürüyüş yapmak isterdim ama... ...birazdan akşam yemeğini verecekler. Sofradaki yerimden kalkmamın anlamı yok. Şu pencereyi açayım. Aa. Bayan, bayan Rut'un konusu kendiliğinden halloluyor galiba. O da hizmetçisi kompartıman penceresinden bir sepet hazır yemek satın aldı. Anlaşılan hanıma akşam yemeğine kompartmandan çıkmayacak. Elinizdeki dedektif romanına öyle dalmış gidiyorsunuz ki... ...yemek yemeği unutacaksınız neredeyse. Bu tür romanlar sizi böylesiyle ilgilendirir mi her zaman? E, e, e, evet, bir hayli ilgilendirir. <gülüyor> Bu tür kitapların çok sevildiğini duydum. Neden acaba dersiniz? Ben ruh bilim üzerinde araştırmalar yapıyorum. Polis romanlarını başarıya götüren temel psikolojik nedenin ne olduğunu keşfetmeye çalışıyorum. Ee, bizleri çok hareketli, canlı, değişik bir dünyaya götürdüğünden olacak. Bu fikrinizde gerçek payı olduğu muhakkak. Bununla beraber böyle esrarengiz olaylara gerçek hayatta rastlanmadığını da herkes bilir. Ya <gülüyor> bu fikrinize katılmıyorum işte. Özür dileyerek yanıldığınızı belirtmek isterim. Kim bilir? Günün birinde siz de böylesine çet... Karışık bir olaya karışmış bulunabilirsiniz <gülüyor> Yok canım Bu olağanüstü olaylar Hiçbir zaman başımıza gelmez bizim Belli olmaz Gene de üzülüyorsunuz bu duruma öyle değil mi Bilmem ki Hiç ummadığınız bir anda istekleriniz bakarsınız gerçekleşiverir de mi bulunuyorsunuz Hayır efendim Geleceği önceden haber vermek yeteneğim yoktur Ancak Sezgilerimin çoğu kez Doğru çıktığına tanık oldum Gerçi bununla ölünmüyorum ama... ...gerçekleri olduğu gibi kabul etmeli. Dediklerinizi olduğu gibi... ...aynen kabul ettim efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Size iyi akşamlar dilerim. Ben kompartımanıma çekileceğim. İyi uykular efendim. İyi uykular. Lambayı bir yakayım Saat kaç olmuş Saat durmuş Etrafta zifiri karanlık Neredeyiz acaba of, Bir sıkıntı var içinde. Koridora çıkayım e, Koridorda bomboş Hiç kimseler yok Öteki vagona geçeyim bari Ve veçi kontrolörden saati öğrenirim çok Neydi? Koridorda bomboş Anlaşılan herkes uykuda. Bana da yerime dönmek kalıyor. Şu ilerideki kompartman... ...Bayan Rutun değil mi? Evet onunki. E, kapısının önünde bir adam var. Kapı tokmağını çeviriyor. Bu adam o değil mi? Hani evvelce defa rastladığım adam. İlk defa Savay Oteli'nin koridorunda, Sonra da... ...tiren biletini almaya gittiğim zaman... ...seyahat edecekti. <Gülüyor> Bayan bütün aşık olduğunu söylediği adam... ...bu. Belki de. <Gülüyor> o da beni gördü. Hızla kapıdan içeriye girdi. Yatağıma döneyim bari. İstasyona yaklaşıyoruz galiba. Hı hı. Geldik bile. Birazdan Leon istasyonuna... ...varmış olacağız... Adımı bitirir bitirmez Bayanrut'u görmeye gideyim. Bu sabah hiç ortalıkta görünmedi. Hala kalkmadı mı acaba? Hazır tren istasyonda durmuşken biraz peronda dolaşayım. Hem hareket olur hem de... ...evet hem de... ...Bayanrut'un vagonunun önünden geçerim. Vagon ne taraftaydı? Ah şurada. Aa. Pencere perdeleri henüz açılmamış. Sabahları geç kalkıyor demek. Tren hareket ediyor. Hemen bineyim. Ben de Nice'a varıyoruz. E, teşekkür ederim de ya valizlerimi hazırlar mısınız? E, evet evet hazırlarım efendim. Açanlar. Siz, a, siz niye tır tır tir Yüzünüz de sapsarı. Ne bu haliniz? Kötü ç çok kötü bir şey oldu Nasıl ha? bir şey? Bir cinayet bir cinayet işlendi bu trende. C cinayet mi işlendi? Evet bir bir kadın öldürüldü. Ee, Aa, i̇stasyonda sizi karşılayacak kimse var mı? Sanırım. Neden sordunuz? Ha, i̇şte komiser bey de geliyor. Konuyu size daha iyi açıklar. Ben komiser. Dün gece işlenen cinayet hakkında sizi sorguya çekmemiz gerekiyor hanımefendi. Evet. Ee, tabii bu kanuni formaliteler icabı yapmak zorundayız bu sorguyu. Ee, ama benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Önce kimlik tespiti yapacağız. Ee, lütfen beni takip eder misiniz? Ee, Öldülen ama... hanımın kompartımanına gidelim. Ee, işte evet, e, hanfendi, buyurun, Teşekkür ederim. Pasaportumu isteyeceksiniz herhalde değil mi? E, buyurun. Buyurun. Hanımefendi hanımefendi pasaportunuzu çantanıza koyabilirsiniz. Sizden maktul hakkında bazı bilgiler rica ediyoruz. Bilgi mi? Evet. E, dün öğle vakti vagon restoranda birlikte yemek yediniz. E, bu hanım hakkında bildiklerinizi söylemenizi rica ediyoruz. Az önce de söyledim. ...bu hanımı tanımıyorum ben... ...sadece bir rastlantı... ...vagonun restoranda birlikte yemek yedik... ...fakat yemekten sonra kompartmanına gittiniz... ...ve bir süre birlikte oturdunuz... ...evet birlikte oturduk... ...biraz sohbet ettik o kadar... ...bayan Ruth bu sabah kompartımanında... ...ölü bulundu... Ha, a, ...ölü mü bulundu? maalesef hanımefendi... ...boynuna siyah bir kordon geçirilerek öldürülmüş... ...şimdi mümkün olan... ...bütün bilgileri toplamamız sebebini... ...anlayabildiniz mi? eee... E... Şey, ev, ev, ay, üzüldüm, üzüldüm bu habere Genç güzel bir anımdı Oda hizmetçisi size daha ayrıntılı bilgi verebilir Oda hizmetçisi de yok oldu İnanılır gibi değil Kontrolör dün ikinizi e, Bayan Rut'un kompartımanında Baş başa sohbet ediyor görünce e, Olayı polise bildirmekte yarar görmüş evet. Sizi sorguya çekmemizin nedeni de bu Anlıyorum Özür dileriz Rica ederim e, ...bana ihtiyacınız olabilir diye düşündüm. Buyurun, buyurun Bay Buğar, hoş geldiniz. Olanları biliyorsunuz herhalde. Evet, hepsini duydum. Sizlere bir yardımım dokunabilir diye de... ...kalkıp geldim. Günaydın efendim. Günaydın Bay Buarro. Sizin dedektif olduğunuzu bilmiyordum. Bu da rastlantı değil mi? Size umulmadık bir anda... ...umulmadık şeyler olabilir dememiş miydim? Bayan Grey hiçbir şey anlatmak istemiyor. Oysa mahdulle ilişkisi olan... ...tek kişi kendisi oldu. Bayan Gray Durumunuzu çok iyi anlıyorum Ancak bize çok önemli ipuçları verebilecek tek insan sizsiniz Aklı başında bir hanım olduğunuzu daha ilk görüşte anlamıştım Bayan Ruth Ketring yaptığınız konuşmaları bize iletirseniz size minnettar kalırız Anlatayım yalnız bakın Hı. Vagon restorandaydık yemek yemek için Anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi tamamlanacak ufak bir işlem kaldı. Nedir? Yürekli bir hanım olduğunuzu biliyorum. Soğuk kanlılığınızı biraz daha korumanız gerekiyor. Yani? Ölünün yüzüne iyice bakın... ...ve dün görüştüğünüz hanımın Bayan Ketling olduğunu bize lütfen doğru verin. Buna ne gerek var? Bayan Ketling'i herkes tanıyordu. Gelin, gelin gözünüzle görün anlarsınız nedenini. Bakın boylu boyunca yatağında yatıyor Derin bir uykuya dalmış gibi Evet öyle Şimdi başını size doğru çevireceğim İşte böyle Ay. Gördüğünüz gibi Zavallının yüzünü tanınmaz hale getirmişler Neden? Nedenini bilmiyorsanız Görünmemiş bir bahşet bu Korkunç Maalesef öyle Bayan Grey Zavallı kadın Daha dün kim derdi ki Komiser, yüze indirilen darbe ölümünden önce mi olmuş, sonra Doktorun ifadesine göre ölümünden sonra vurmuş. Tamam. Bayan <gülüyor> Gray, sinirlerinize biraz daha hakim olmanızı rica ediyoruz. Şimdi cevap verin lütfen. Dün vagon restoranda birlikte yemek yediğiniz hanım bu hanım mıydı? Yüzü feci şekilde tanınmaz hale getirilmiş. saçlı saçların Ayrıca bileğinin üstündeki şu sivilce de... ...gözüme ilişmişti. Bu hanımın... ...baya kent olduğundan hiç şüphem yok. Teşekkür ederiz. Öldürülenin kimliği hakkında artık hiçbir kuşkumuz kalmadı. Ancak gitmeden önce... ...sizden ufak bir ricamız daha olacak. Şu bitişik kompartımana bakın. Dün de görmüştünüz bu kompartımanı. Acaba... ...gözünüze çarpan bir değişiklik... ...veya noksanlık görüyor musunuz? Şey... Hizmetçi kadının dizlerinin üzerinde sıkı sıkı tuttuğu... ...kırmızı deri çanta ortada yok. E, hizmetçi kadınla çanta... ...birlikte yok olduklarına göre... ...mesele kolaylıkla açağa kavuşuyor demek. Sizce de hizmetçi kadın... ...mücevher dolu çantayı kaparak... ...kayboldu gitti öyle mi? Bilmem. Bir, bir an aklımdan böyle geçti. Maalesef hizmetçi kadının kaçmadığına... ...hanımının isteği üzerine... ...Paris'te trenden inmiş olduğuna dair... ...elimizde kanıtlar var. Öyle mi? Mavi Tren adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın sayın diniciler.